Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. İyisin İdem'ciğim. İyiyim Kerem'ciğim. Destek haftası. İdem Bey beni programdan önce uyardı. Biraz daha gazlı konuşmam gerekiyormuş. Şimdi böyle bir silkeleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyemde de şöyle kendimi doğrulttum. Dik durmaya çalışıyorum. Evet bu hafta radyomuza dair bir önemli bir hafta. Hepinizin bildiği üzere bir destek haftası oluyor her sene. Yılın bu döneminde. Dolayısıyla buna dair bazı düşüncelerimiz, fikirlerimiz olacak. Ona dahi biraz konuşacağız. Desteklerinizi de evet. isteyeceğiz aynı zamanda. Evet efendim. E, hepiniz artık biliyorsunuz ama ben bir kere daha tekrarlamış olayım. Programımızla aynı isimde hem Gmail adresimiz hem Instagram adresimiz hem de Twitter hesabımız var. Takip edebilirsiniz. Seviniriz. Aynı zamanda podcast kanallarının çoğunda hatta tümünde olduğumuzu söylüyorlar. <gülüyor> ben hepsinde olduğumuzu <gülüyor> takip edemiyorum. E, takip ediriz, ederseniz e, seviniriz. Evet efendim. Şimdi biz aslında bu programda Kerem'le biraz iyi polis kötü polis gibi <gülüyor> bilemiyorum. Öyle bu. oldu. Uyuyor ama ya şöyle bir şey aslında biraz kötü bir dönemden geçiyoruz. Dünyaca, ülkece de. o yüzden ben bu kötü dönem kısmı ile başlayacak olan kötü polis olacağım galiba ama. Ya öyle oldu evet biraz. Ama acı gerçeklik bu. Bu da baktığın zaman dönem dönem tarihin belli dönemlerinde Dönemin ruhu dediğimiz bir evet. hal oluyor. O anlamda da işte hem dinle yandım pandemisi, hem efendime söyleyeyim savaşlar, işte ülkemize has ekonomik kriz durumları, e, enflasyonun çok had safhaya ulaşması. Dünyanın e, geldiği iklim kriziyle ilgili e, evet. artık e, inkar edilemez nokta. Gibi e, Gerçekten böyle etrafımız sarılmış gibi bir his içindeyiz. Şimdi biz tabii programımızın e, gereği hep sözcüklerden, o sözcüklerin kökenlerinden, anlamlarından bahsediyoruz. E, bu etrafımızı saran karanlık, e, olumsuz sözcüklerle ilgili de biraz kelime araştırması yaptık. O kadar da programımızın e, dışında bir şey yapmayalım dedik. E, o yüzden ben bu olumsuz sözcüklerden biraz bahsedeceğim. Efendim mesela pandemiden başlayalım. Pandemi pan ve demos sözcüklerinden geliyor aslında eski Yunanca. Pan tüm, bütün manasında gelen bir sözcük. Demos da insanlar manasına geliyor. Bu ikisi bir araya pandemi olarak geldiği zaman aslında bütün insanlar manasına geliyorlar ve sonra batı dillerine Çok büyük kalabalıkları etkileyen salgınlar anlamı kazanıyor diyelim. Şimdi bir pandemimiz var bir kenarda. <gülüyor> kenarda mı? Kenarda Çin'de mı? Şimdi Çin'de tekrar Şangay'da falan. <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. Karantinay aldı Hong Kong'ta baya bir evet, evet. ürkücü haberler Başladığı geliyor. Başladığı yere geri döndü mü diyet desek acaba? Bilmiyorum demeyelim <gülüyor> Ona de. Bilim adamları desin. Ama evet, Başladığı yerde bitiyormuş. Yani bilim insanları da işte hep uyarıyorlardı zaten. Hani yavaşlamış olması yok olacak olması demek değil diye falan ama her neyse oradan işte. E şeye bakarsak ülkemizde aslında gene hem pandemiden hem savaşa bağlı olarak işte bir takım kaynaklara ulaşılamamasından kaynaklanan bir mali problem söz konusu ama bizim memleketteki enflasyon gerçekten almış gitmiş vaziyette ben bu enflasyonu da bir araştırayım dedim. Şimdi enflasyon aslında inflate sözcüğü var İngilizce şişme manasında. Hmm. İşte Fransızca'da da aynı manada kullanılıyor. Sonuçta piyasa arzındaki şişme den gelip bizim dilimizde de hemen hemen aynı şekilde kullanılan bir sözcük bu. Oradan bir tokatta, oradan yedik. Tokat mı, yumruk mu diyelim artık. Yani yumruk deyince de Oscar rödyo törenlerini <gülüyor> anasıyarak tokat deyince ya da. Yumruğu çok ciddi bir şekilde yedik canım. Yani sonuçta sokakta hepimizin dilinde arttık değil mi? Evet. Çocuklar ben, bile. Evet evet. Benzin fiyatlarından tut, gıda fiyatlarından. E çünkü tam ortasındayız evet. sorunun. Ve dolayısıyla günlük işte harcamalarımızın e, totaline baktığın zaman bütünle baktığın zaman her giden, giden günde, her geçen günde artışları ister istemez görüyoruz. Hı. Benzin almaya korkuyorum diyorum. Şimdi ne Hı. yapayım? Hı. Ya, kendi arabamıza benzin atacağız. Ya ben de her kasada gerçekten böyle paranoyak davranışlar gösteriyorum. Hı. İşte sürekli doğru mu? Tekrar fişe bakıyorum. İşte a bu bu kadar olur mu diyorum. Sonra kasiyere ya siz üstünüze alınmayın diyorum. Biliyorum ya efendi diyor. Orada böyle bir şey doğuyor oradaki kişiler arasında şikayet ne? etmeye dayalı bir samimiyet. Evet, evet. Ee... Bir şaşkınlık dönemi açıyoruz hep beraber sanırım. Evet. Fiyat artışıyla ilintili olarak. Çünkü şaş baş... şaşmıyoruz bile gibi. Ben şaşırıyorum gitgide şaşırıyorum. Evet. Çünkü daha farklı fiyatlarla karşılaştım isin. Yani daha üst rakamları görmeye başladığım için daha da şaşırmaya başlıyorum ben. Bilmiyorum senin. Bilmiyorum yani e, sürekli bu kadar arda arda gelmelerinden kaynaklanan belki kendi adıma konuşmuyorum ama bir tür e, kötülüklere alışma hali de var galiba. Neyse devam edeyim. Efendim tabii tamam. çok korkunç bir şey. Savaş var burnumuzun dibinde. Dibinde olmasa da yeterince korkunç. E, şimdi bu savaşı yakın zamanda da bahsetmiştik. Sav eski Türkçe'de söz manasına geliyor. Aynı zamanda söz dalaşı konuşuyor. E, anlamında hmm. kullanılıyor savaş bu aş eş ış iş eki e, kalabalıklık birden fazla insan e, söz konusu olduğunda gelen bir ek. Sonrasında tabii çok daha ağır bir e, dalaşmanın anlamı haline gelmiş savaş sözcüğü. Hmm. Eh, bir yandan iklimden bahsetmiştik, onu atlamayalım. Ee, eski Yunanca klima sözcüğü aslında kökte var. Yani bölge, coğrafi, kuşak, güneş ışınlarının eğimi manasına gelen bir sözcük bu. Daha sonra Arapçaya iklim olarak geçiyor. Biz de Arapçadan almışız iklim hmm. halini sözcüğün. Ee, ya Bütün bunlar aslında yani enflasyon, savaş, iklim hepsi kriz sözcüğünde birleşiyor. Ben krize de baktım. Kriz de eski Yunanca'dan. Geçmedim. Ya. Bu arada yüzüğün çok güzelmiş değil mi? Çok teşekkür ederim. Şimdi dinleyiciler televizyonda olmadığınız için merak ettikler. <gülüyor> fotoğrafını çek, gider. televizyonda paylaş. <gülüyor> Aa, tabii tabii. E, efendim, kriz eski Yunanca, krizisten geliyor. Kriz ve krizis sözcükleri var. Yargı hüküm manasına geliyor. E, hastalığın dönüm noktası gibi bir manası da var. E, Fransızcaya geçiyor sözcük. Böyle yine kriz şeklinde, buhran manasında kullanıyorlar. Ya. Onlar ve biz de Fransız dan alıyoruz sözcüğü. E gene bütün dünyaya baktığımızda dedim ya ben kötü polis. Bu nasıl destek haftası? Demeyiniz efendim. Buradan çok güzel bağlayacağız biz desteğe. Eee <gülüyor> Çok hızla artan, pek çok ülkede gördüğümüz, kendimizde yaşadığımız bir otokrasi e... eğilimi, vardı, evet. yani. eğilimi var. Evet, eğilimi var. Kucaristan'da Orban çok ciddi bir rakamda tekrar dördüncü kez seçildi. Evet. %59'dur sanırım, hatırladım. 50'li bir şey ama 9 evet. mu bilmiyorum, ben de sanki böyle 53 falan gibi bir şey hatırlıyorum bir şey, ama… Evet, çoğunluğum kazandığı. Kazanmayacak denirken ve yani başka başka pek çok ülkede var. Dediğim gibi bu Alman idealizminin Zeitgeist dönemin ruhu yaklaşımına neredeyse şey diyeceğim geliyor. İnanacağım demeyeyim bir inanç meselesi değil ama gerçekten bu dönemin böyle otokratik bir ruhu var sanki. Otokrasi sözcüğü eski Yunan'dan geliyor ve Bu e, autos diye bir sözcük var, kendi ve kratos var, egemen muktedir manasına geliyor. Sonuçta ikisi birleşerek tek kişilik bir iktidar e, anlamında, diktatörlük anlamında karşımıza çıkıyorlar. Ve aynı otokrasi sözcüğü pek çok dilde aynı anlamda kullanılıyor. Ve bütün bu başlıklarda bir de post-truth diyebileceğim. Türkçe olmayan ama bizim de post-truth olarak kullandığımız, hani gerçeklik sonrası diyebileceğim bir, özellikle sosyal medyada yaygın e, siyasetin de ne yazık ki kullandığı bir yalan gerçeklik, başka bir gerçeklik uydurma, olanın dışında bir hikaye anlatma hali varken bütün bunlar tarafından kıstırılmışken sözü iyi polise bırakıyorum. Yani o bağlantı noktası iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçeğe, akla, bilime yakın olmak özellikle altını çiziyorum yakın olmak önemli. Çünkü malum işte bahsettiğin üzere Bu bilgiler hem iktidarlar tarafından, işte iktarın e, iktidar yapıları dünyada ve işte bu coğrafyada da aklın bilimin gerçeğin insanlara ulaşmasını hem doğrudan hem de dolaylı olarak engelliyor. İşte bunu hepimizin bildiği üzere işte televizyon kanalıyla yapıyor, radyo, internet reklam var, işte billboardlar sürekli bilgi akışı içerisinde insanın işte bu zihninin berraklığını, sakinliğini yakalaması hayli zor. E, bu anlamda aslında azız. Azız çoğalalım, dayanışalım diyorum ben. E, bu anlamda Açık Radyo'nun önemini de altını çizmek gerekiyor. Çünkü Açık Radyo iklim haberleriyle aslında en temel hakkımız olan yaşam hakkından bahsediyor. Bununla birlikte nefes hakkından bahsediyor, işte gıda hakkından Barınma hakkını savunuyor. E bayağı sorguluyor. bir öncü oldu e, diyebilirim evet, aslında. Evet. E, son yıllarda gerçekten hemen herkes konuşmaya başladı. Ama hiç kimse konuşmazdan beridir bunun ne kadar ağır ve önemli bir Çok konu olduğunu... Çok uzun sürede bunun mücadelesini veriyor Ömer Bey'in de hani başını çektiği ekip diyeyim. E, çünkü gitgide bir kaosa dönüyor süreç. Bu küresel eküm krizin yarattıkları... E, açık radyo ve birkaç yayın organı diyeceğim artık kadar azlar ki katkısıyla ha duyulabilir oldu çok önemli. Eee bunun sağlamak altını tekrar çiziyorum çok önemli. Ee, bir yandan tabii açık radyo ciddi tabii. Ama ciddi işte, alıyor yani. Evet ciddi, alıyor, ciddi alıyorlar ama <gülüyor> Her şeyde olduğu gibi burada da bir zıtlık kavramını da sorgulamak lazım. Aslında bu ciddiyetle birlikte, bu ciddiyetin altında yatan aslında bir kahkahaya da savunma hali de var. Yani savaştan bahsederken barışı savunuyor olma hali de var. Aslında birçok soruna bakarken de sorunun çözününe dair bu bahsettiğim zıtlık, karşıtlık anlamındaki adları, kavramları tartışıyor ve destekliyor. İşte örnek verdim savaşın yerine barışı destekliyor olması. İşte iklim krizi yerine işte, yaşanabilir bir iklimi savunması, işte göç sorununu, göçleri irdelerken, yurttaşların işte kendi ülkelerinde, kendi coğrafyalarında, sağlıklı, mutlu bir şekilde barınmasını aslında savunuyor. Bu anlamda biraz daha hani sözümüzü, programı biraz kısa tutacağız, ister istemez. Destek haftası olduğu için. Yani şöyle bağlamak istiyorum ben, sen, sen de tamamlarsın artık. Aslında Açık Radyo dinleyicisinin hep böyle düşünüyorum nasıldır hani tipolojisi diye düşündüğüm zaman hmm. işte hep böyle işte sokak kedisine mama veren bir bir tipleme geliyor gözümün önüne. işte pazarda poşet yerine işte bez çanta kullanan, işte vapurda, çok geyik olacak ama işte vapurda martıları simit veren, işte kadın eylemlerine katılan, e, LGBTİ hareketlerini destekleyen, işte kadın şiddetine dair duyarlı olan, göçmenlere dair duyarlı olan, işte HES'lere, nükleerlere kömür santrallerine dair bir fikri olan, işte çöplerini geri dönüşüm kutularına bırakmaya çalışan, işte hak arayan, haksızlığa karşı çıkan, işte kendi iş dünyasında muhalif bir duruşu olan insan tipolojisi geliyor gözümün önüne. Evet, ne güzel. Bu anlamda duyarlılık dayanışma olgusundan kopuk insanlar olduğunu düşünmüyorum bizim sevgili dinleyenlerimizin bu kelimelerden bir haber bir topluluk olmadığını düşünüyorum aynı zamanda. Dolayısıyla az dayanışalım derken bu anlamda desteklerini de istemiş olalım. Çünkü radyomuzun kalıcılığı için biliyorsunuz bu destek haftası çok önemli. E, lütfen e, rica edelim. Beklik Desteklerinizi emzi. bekliyoruz. Evet. Bak yine dik durdum. <gülüyor> Sesimi yüksek çıkardım. <gülüyor> sevgili dinleyenler. Evet desteklerinizi gerçekten esirgemeyin. Ben e, açık radyodan e, hala haberdar olmayan insanlarla karşılaşıyorum. Tabii ki bu bir radyo dinleme alışkanlığı e, işte olmamayı da bazen işte dinlememenin yanında beraberinde getiriyor ama artık pek çok programın podcast'i var. E, gerçekten tanıtın e, ben bu konuda bazen şey böyle bir, bir tür misyon üstlenmiş <gülüyor> gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> Şimdi bu başta bu kadar saydığım olumsuz kelimeden sonra birkaç da olumlu sözcük söyleyerek programı kapatayım diyorum. Çünkü bu etrafımızı saran olumsuzlukların öte yanında açık radyo bazen kaçtığımız, bazen sığındığımız, bazen kalkan olarak önümüze alıp bizim de saldırdığımız olumsuz şeylere bir özellik taşıyor. Bazen de yani ben kapatıyorum o kadar kötü haberi söyleyince <gülüyor> açık açık. <gülüyor> gerçek yani. O zaman ben hemen gerçek sözcüğünden mi? Yola çıksam Keremcim. Evet. Efendim gerçek Kıpçakça da Oğuz lehçelerinde falan olan o kadar eski bir eski Türkçe Allah. sözcük. Evet kirtücek sözcüğü var. Kirtücek. Evet kirtücek doğru inanılır güvenilir manasına geliyor. Hı. Sonra kelime biraz ses değiştirerek gerçeğe dönüşüyor zaman içerisinde. Hiç dönüşmemiş. Evet. Kirtücek. Güzel. Kirtücek. Evet. Ee, sonra tabii e, daha evvel de bir destek haftasında bahsetmiştik destek sözcüğünü atlamamak lazım. Onu da kapatalım bence şimdi. E, bir iki tane bir iki olumlu sözcük söyleyelim. Söyle, söyle, söyle, söyle. <gülüyor> destek farsça dest el manasına geliyor zaten e, aldığı şekille elcik tutamak hatta alkış manasına da geliyor. Hı. Bu alkışı da bir açık radyo alkış şeklinde bir bağlayabilirim ben. Ve tabii ki beraberlik merak ümit umut akıl Çoğulculuk, huzur gibi şeyleri bende hep çağrıştırıyor. Bir iki tanesini söyleyeyim. Aslında bu çoğulculuk burada da var. Şuna dikkat ettim. Sözcüklerden kimi Farsçadan, kimi Eski Yunancadan, kimi Arapçadan geliyor. Kimi özbe öz eski Türkçeden. Bu çoğulculuğa her zaman kapı pencere açmış bu radyomuzun. Madra'nın çok sevdiği sözcük olan Merak köküyle tamamlayayım. Arapça bir sözcük aslında. Hemen hemen aynı Marak şeklinde söyleniyor sözcük. E, merakımızı her zaman uyandıran radyomuzun yanında olalım yanında olun bizi unutmayın herkese de hatırlatın sevgili dinleyicilerimiz teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için haftaya yine görüşeceğiz desteklerinizi bekliyoruz hoşçakalın Hoşça